İn elhamdülillahi nahmedühu ve nestaînuhu ve nestağfirü ve naûzü billahi min şurûri enfüsinâ ve min seyyiâti a'mâlinâ men yehtedihillahu fe lâ ve men yudlil وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا ٱللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي ٱللَّهُمَّ آمين. السلام عليكم ورحمه الله. Hoş geldiniz. Allah'ın izniyle reddiye سلسlemlerimize devam edeceğiz. Bugün azil meselesini işleyeceğiz. Yani normalde bu mesele azil meselesi denilmesi çok uygun değil. Çünkü selef bu meseleyi azir meselesi olarak konuşmamıştır. Mesele şudur, kafiri tekfir etmeyen kendisi kafir olur. Yani kafire kafir demeyen kendisi kafir olur. Peki Musa bu Cafer'lerle alakalı biz bu dersi niye yapmak gereğini duyduk? O da şundan dolayı, Musa Hoca, Aleddin Hoca'ya yapmış olduğu ses kaydında mesela haccac Zalim üzerinden şöyle bir algı oluşturdu. Ya işte ulemadan bazıları Haccac İbn Yusuf El-Takafi'yi tekfir etti bazıları tekfir etmedi ama bu alimler birbirlerini hiçbir zaman tekfir etmediler. Bunun üzerinden şöyle bir algı oluşturulmaya çalıştı ki yani dışarıdan bunu dinleyen insanda da bu algı oluşuyor. Bende de aynı o algı oluştu. Sanki bir şahsın tekfirinde bir kişi tekfir edip de öbür kişi tekfir etmediğinde hiçbir zaman bir ihtilaf söz konusu değilmiş gibi bir algı yaratıldı. Buna binaen biz bu dersi yapacağız inşallah. Burası anlaşıldı mı? Ne demek istediğim? Yani Haccac İbni Yusuf El-Thaqafi Selef zamanında yaşamış olan bir adam. haccac Zalim diye meşhur olmuş bir adam. Tamam Bu adam ne yapmış? Çok fazla sahabe öldürmüş. Çok fazla sahabenin çocuklarını öldürmüş. Emevilere çok ciddi bir şekilde bağlı olup onların valiliğini de yapmış. Ve bu kadar zulmünden dolayı ulemadan bazıları tekfir etmişler. Tamam bazı Bazıları hatta diyor Allah'a yemin ederim ki Haccac Fağuta iman etmiş, Allah'ı inkar etmiştir. Tamam ama arkasında namaz kılan sahabe de var. Abdullah İbni Ömer gibi radiyallahu anhuma. Şimdi buradaki algı da şu. İşte bazıları tekfir etmiş de bazıları tekfir etmemiş. Demek ki azir meselesinde Müslümanlardan bazıları tekfir edebilir bir kişiyi, Bazıları tekfir edemez. Onun için biz birbirimizi sakın ha tekfir etmeyelim. Yaratılmak isteyen algı bu. Şimdi biz de bunun üzerine konuşacağız. Bu mümkün mü diye. Buna başlamadan önce şunu söylemek istiyorum bu konuyla alakalı. Burası ince bir mesele. Burayı iyi anlamamız lazım. Yahudilik nasıl bir din ise, Hristiyanlık nasıl bir din ise, Budistlik nasıl bir din ise, Şirk bir dindir. Burayı anlamamız lazım. Burayı niye zikrediyorum? Çünkü karşı tarafta şunu kabul ediyor. Bir kişi Yahudileri tekfir etmezse, kendisi kafir olur. Buna hüccet müccet ulaştırılmaz. Bu olduğu gibi tekfir edilir. Bir kişi Hristiyan'a tekfir etmezse herhangi bir Hristiyan'a biz bu kişiyi tekfir ederiz. Niye? Çünkü Hristiyan'ın meselesi kat'i mesele. Ben de şunu söylüyorum. Bu iki söz doğru. Kat'i olan meselelerde büyük şirk ile Allah'a şirk koşan kişinin durumu aynıdır. Yani bir kişi ha Yahudi olsun, ha Hristiyan olsun veya büyük şirk de Allah'a şirk koşsun. Burada Allah subhanahu ve teala katında bir fark yoktur. Tamam anlaşıldı mı? Şimdi ayeti okuyalım inşallah burayı delillendirmek için. Şimdi sadece bizim sözümüz olarak kalmasın. Rabbimiz konusun Hac suresinin 17. ayetini okuyorum. İnnellezîne âmenû Şüphesiz ki iman edenler. Vellezîne hâdû Yahudiler sabiler, Sâbîler Vennesâra Hristiyanlar Velmecûse mecusiler, Ateşperestler Vellezîne eşrakû Ve Allah'a şirk koşanlar. Tamam mı? Şimdi Allah subhanahu ve teala saydı. Allah'a اللّٰهَ يَفْصِلُوا بَيْنَهُمْ يَوْمَ Allah bunların arasında kıyamet gününe hüküm verecek. Saymış olduğumuz altı grup arasında hüküm verecek. اِنَّ ala عَلَى كُلِّ شَيْءٍ Şüphesiz ki Allah subhanahu ve teala her şey üzerine şahittir. Ayet anlaşıldı mı? Anlaşıldı. Şimdi ayetin ne anlama geldiğini İmam Taberi'den okuyalım Allah'ın izniyle. öğrenelim. İmam Et-Taberi bunların hepsini teker teker sayıyor. Diyor ki mesela Yahudileri zaten biliyoruz. Yahudi, Hristiyanları da biliyoruz. وَالَّذ۪ينَ اَشْرَقُواۜ işte diyor putperest olanlar. Anlatabiliyor muyum? Ondan sonra mecusiler neye tapıyorlar? Diyor ki şemse tapıyorlar, kamera tapıyorlar ve niran ateşlere tapıyorlar. sabilere diyor ki bunlar meleklere tapıyorlar. Tamam Ondan sonra kıbleye doğru namaz kılıyorlar. Bir de zeburu okuyorlar. Zebura tapıyorlar. Ondan sonra diyor ki el اَدْيَانُ سِدَّتُونَ Dinler altı tanedir. Bakın şirke burada ne diyor? Din. Diyor ki, 5 tanesi, yani bu ayette sayılan 5 tanesi şeytani dinlerdir. Ve vahidun lirrahman. Bir tanesi diyor ki Rahman'ın dinidir. O da nedir? Tevhiddir, imandır, İslam'dır. Bunu da kimden söylüyor? Ben bunu bir kere okumuştum. Aklınıza geliyor mu? i̇bn Abbas'ın talebesinden söylüyor. Anlatabiliyor muyum? İmam Et-Taberi'nin tefsirini açıp kolay bir şekilde görebilirsiniz. Şimdi şunu görüyoruz. Daha ilk nesillerden, hatta bak sahabenin talebesinden neyi öğreniyoruz? Şirk bir dindir. Nasıl Yahudilik, Hristiyanlık bir din ise, büyük şirk de Allah'a şirk koşmak nedir? Bir dindir. Bunu da kim yapıyorsa, bunun hükmü Allah Subhanahu ve Teala'nın kitabında açıktır. Çünkü Rabbimiz bize şunu haber vermiştir. اِنَّ Allah لَا يَغْفِرُوا اَيُوْتَكَ Allah subhanahu ve teala kendisine şirk koşulmasını asla affetmez. Müşriklerin hükmünü verdi mi? Verdi. Bununla beraber mesele kapanmıştır. Şunu da söyleyeyim. Bizim burada konuştuğumuz meseleler ulema arasında ihtilaflı olan meseleler değil. Bu algı yaratılıyor. Yani misal veriyorum. Şimdi bizim konuşacağımız meseleler neyim? Ben bunu baştan da söyleyeyim. Musa Ebu Cafer'in sözüne binaen mesela Haccac İbni Zalimi getiriyor ya Haccaca Zalimi, Haccac İbni Yusuf'u Haccac İbni Yusuf'un küfrü ümmetin üzerinde icma etmiş olduğu bir küfür mü? Hayır değil. Ulemanın hepsi tekfir etmemiş ki. Adamın bir sürü hayratı da olmuş. Mesela Kur'an'la alakalı bir sürü dernekler tabiri caizse vakıflar organize etmiş. Ulemayı kaldırmış ki Kur'an'a hizmet etsinler diye. Bu taraftan da böyle bir adam. Bu adamın tekfirinde icma yok ki. O zaman bu kaydı da biz zaten bu adamı kastetmiyoruz. Biz kaidemizi okuduğumuzda, man lam yukafir al kafir, ou fi kufrihi, ou saha mithabum, fad kafara bi icma muslimin, kafire kafir demeyen, Onun küfründe şüphe eden, onun gittiği yolu doğru giren, diyor ki Müslümanların icmasıyla kafir olmuştur. Bu hangi konularda? Bu kat iyi olan meselelerdir. Şimdi bu meseleyle alakalı yani mesela Alaaddin Hoca'nın ses kaydında Alaaddin Hoca kat'i meseleleri konuşuyor. Teşri hakkında konuşuyor. Tamam. Bunun cevabında gelen cevap ilmi değil. Kesinlikle ilmi değil. Ondan sonra üzerine ihtilaf olan bir meseleyi insanların önüne getiriyorlar. Bu aynı şuna benziyor. Misal namazın terki. Ümmette kat'i bir mesele mi? Değil değil mi? Namazın, terkinin büyük küfür olup olmadığı noktasında ümmet icma etmiş mi? Etmemiş. O zaman bu konuda bu misal olarak getirilir mi? Getirilmez. İşte Musa hocanın yaptığı aynı buna benziyor. Haccac İbni Yusuf el meselesini getiriyor. Tamam bu kaydenin üzerine uyguluyor. Halbuki bu kaydı o mesele hakkında konuşmuyor bile. Yani burada bir hata söz konusu diyelim. Ben hata diyeyim inşallah. Şimdi ben şunu sorayım. Musa Hoca burada şeyi zikretti ya, Haccacı, Haccac İbni Yusuf el Bana aramızda bir kişi Haccac İbn Yusuf El-Takafi'nin nasıl bir şirket olduğunu söyleyebilir mi? Yok. Zaten tarihte bunu kimse iddia etmemiş. Aslında uleman onu tekfir etmesi var ya, Bizim muazzam bir şekilde destekleyen bir delildir biliyor musunuz? Niye? Diyorlar ki yani, diyorlar ki derken ortaya çıkan hüküm şudur. Bir insan bu kadar zulüm yapıyorsa o insan Müslüman olamaz. Şirki ve küfrü açık ve beyan olmamasına rağmen ahi ulema tekfir ediyor. Şimdi bu ulema, bu haccacı o zaman tekfir eden ulema bugünkileri görse muşerri olan, tağut olan, insanların üzerine zorba olan muhakeme meselesini de görse ne derdi sizce? Düşünelim yani. Ve tekrar söyleyeyim. Bakın bizim bugün konuşacağımız meseleler bunu baştan söyleyeyim ki bir yanlış anlaşılma söz konusu olmasın. Namazın terki gibi meseleler değil. Çünkü namazın terkii Küfür müdür noktasında dört mezhep içinde şunda icma var. Evet küfürdür. Bunda icma var. Ama büyük küfür müdür, küçük küfür müdür? Burada ihtilaf var. Dört mezhepten bir tanesi Hanbeliler, İmam Ahmet'in bir görüşüne göre büyük küfürdür. Diğer üç mezhebe göre büyük küfür değildir. Küçük küfürdür. Yani insanı dinden çıkaracak mesele değil. İhtilaflı mı? İhtilaflı. Biz bu mesele hakkında konuşmuyoruz. Ondan sonra bir örnek daha vereyim. Karrafi olması lazım usulünde söylüyor. İmam Ahmet'ten rivayet ediyor. Hadis'te Aleyhisselatü Vesselam diyor ya kim bir sihirbaza giderse benim getirmiş olduğum şeriatı inkar etmiştir. İmam Ahmet diyor ki burada tafsilata gidilir. Diyor bunun iki sureti vardır. Bir şekilde büyük küfürdür. O da nasıl? Diyor ki adam o sihirbazın gaybı bildiğini düşünerek onun yanına giderse büyük küfürdür. Ama gaybı bildiğini itikat etmezse sadece ne yapıyor merakından giderse diyor ki bu adam fazlıktır kafir olmaz. Biz bu meseleyi konuşmuyoruz ki. Yani bizim konuştuğumuz meseleler ihtilaflı meseleler değil. Burada kendimi ifade edebildim mi? Devam edelim Allah'ın izniyle. Bundan dolayı şöyle bir çarpıtma söz konusu. Yani o zaman biz şöyle itham ediliyoruz. Siz Müslümanları tekfir ediyorsunuz. Şimdi herkese göre, herkes kendisine göre Müslüman zaten. Doğru mu? Kimse demez ki ben kafirim, müşriyim. Herkes kendisine göre Müslüman. Hayır. Bizim insanları tekfir etmiş olduğumuz nokta alimlerin üzerine icma etmiş olduğu noktalardır. Allah rızası için soruyorum hangi ihtilaflı meselelerden dolayı biz insanları tekfir ettik? Namaz meselesinde şimdiye kadar namazın tepki meselesinde biz kimseyi tekfir ettik mi? Yok. İmam Şafii ben tekfir ediyor muyum? Allah ona rahmet eylesin. İmam Malik'i ben tekfir ediyor muyum? Allah ona rahmet eylesin. Ebu Hanife'yi ben tekfir ediyor muyum? Allah ona rahmet eylesin. Şimdi o algıya göre olsa işte siz Müslümanları tekfir ediyorsunuz. O zaman biz bunları da tekfir etmemiz gerekir. Hayır öyle bir şey yok. Biz bu konuda usule tabii ki de uyuyoruz. Bizim konuştuğumuz meseleler kat'i meseleler. Bakın oy meselesinde gördük. Teşri meselesi ümmetin üzerine icma etmiş olduğu bir şeydir. Ümmetin icma etmiş olduğu bir şeyde Kafirleri ve müşrikleri tekfir etmeyen bu konuda kendisi dinden çıkar. Niye? Nasıl yalanlamış olur. Az sonra bunlara teker teker değineceğiz. Baştan şunu söyleyelim. Küfür ve şirk. Şimdi biz iki kavramı da biliyoruz elhamdülillah. Küfür ve şirk her zaman birbirinden ayrı mıdır? Değildir. Ayrı olduğu yerler var mıdır? Evet ayrı olduğu yerler vardır. Şimdi biz mesela küfür ve şirki öğrendiğimizde nasıl öğreniyoruz abi? Şirk kişinin fıtratıyla bilmesi zaruri olan meseleler. İster risalet olsun ister olmasın büyük şirkte biz diyoruz ki insanların özrü yoktur. Doğru mu? Küfür de risalet de Allah Resulü Aleyhissatü vesselam'ın bildirmiş olduğu meselelerdir. Bunlar da risaletle beraber artık onların noktasında da özür kalkmıştır. Anlaşıldı mı kardeşim? Aradaki fark budur. Evet. Şimdi buna delil de getirelim. Ali İmran Suresi'nin 151. ayeti. Senul kıfi kulubillazina kferu erru'be bima eshreku billah. Rabbimiz diyor ki Hatta bima aşraku bilahi, malem yunazel bhi sultana. Allahın hiçbir delil indirmediği konuda, bakın Allahın hiçbir delil indirmediği konuda, Allah'a ortak koşmalarından dolayı, Allah'a şirk koşmalarından dolayı kafirlerin kalbine diyor çok aci bir korku veririz. Bak diyor kafirlerin kalbine Allah'a ortak koşmalarından dolayı diyor ruh veririz. Yani büyük bir korku demek. Anlaşıldı mı inşallah? Şiddetli bir korku demek. Bak Allah subhanehu ve teala aynı kişilere hem kafir diyor hem de şirk koştuklarını söylüyor. Bir örnek daha vereyim. Mesela şey meselesinde okuduk. لَقَدْ كَفَرَ الَّذ۪ينَ قَالُوا اِنَّ اللّٰهَ هُوَ الْمَس۪يحُ عَبْنُ Şüphesiz ki Allah Meryem'in oğlu Mesih'tir diyenler kafir oldu. Şimdi Hristiyanlar müşrik değil mi? Müşrik değil mi? Ama bak Allah subhanehu ve teala bir de onları kafir diyor. Yani demek ki bazı yerlerde şirk ve küfür aynı şey olabilir. Onu baştan söyleyeyim. Ve bizim bugün konuşacağımız mesele tekrar altını çiziyorum. Bize zulüm edilmemesi için biz büyük şirki konuşuyoruz. Kat'i olan küfür meselelerini konuşuyoruz. İhtilaflı meseleleri konuşmuyoruz. Şimdi bakalım ulema ne demiş? Şimdi bakın kad yazdan okuyacağım inşallah. Allah ona rahmet eylesin. İyi dinleyin. وَلِهَذَا <gülüyor> Bundan dolayı نُكَفِّرُوا مَنْ لَمْ يُكَفِّرْ مَنْ دَانَ بِغَيْرِ مِلَّتِ مِنْ غَيْرِ مِلَّتِ الْمُسْلِمِينَ مِنَ الْمِلَلِ Diyor ki Müslümanların milletinden yani dininden başka dinlere boyun eğen onu din edinen kişileri tekfir ediyoruz. İslam'ın haricinde başka din edinenleri bundan dolayı tekfir ediyoruz. İyi dinleyin. Sadece onları mı? Hayır. Hayır el vakafa fihim veahud onlar hakkında tevakkuf edenleri anlıyor musunuz şüphe duyanları hatta dur onu ismini söyleyeyim eu şekke Veyahut onların yani onlar hakkında şüphe duyanları da tekfir ediyoruz eu sahha mezhahabuhum ve onların yollarını doğru görenleri de tekfir ediyoruz şimdi şurayı iyi dinleyin ve in azhara ma zaalik el bununla beraber İslam'ı ishar etse bile devam öğriyeyim sonra açıklayacağım inşallah. Ve i'taqaduhu ve ibtali ondan başka bütün mezhepleri batın görse bile yine tekfir ediyoruz. Ne zamana kadar peki? İyi dinleyin. So söylüyor. Ve fehuve kafirun bi min Göstermiş olduğu şeyin yani o kafirleri tekfir etme noktasında onun tersini gösterene kadar bu adam diyor bizim indimizde kafirdir. Onu tekfir ederiz. Şimdi meseleyi tekrar açıklayan bak ne diyor? Diyor ki İslam dininden hariç başka bir din edinmiş insanları tekfir ediyoruz. Ve onları tekfir etmeyenleri de tekfir ediyoruz. Onlar hakkında şüphe duyanlara da tekfir ediyoruz. Onların yollarını doğru görenlere de tekfir ediyoruz. Velo ki İslamlarını izhar etseler bile. Yani Müslüman olduklarını iddia etseler bile. Ne zamana kadar? Bakın ne zamana kadar? Bunun tam tersini gösterene kadar. Yani kafirleri ve müşrikleri tekfir edene kadar. Anlaşıldı mı? Devam edelim. Şimdi o kadar çok fazla şey var ki, rivayet var ki birazcık çabuk olmamız lazım. Şimdi peki imam bunu niye söyledi? Yani bu konuda meselenin illeti nedir onu da açıklayalım. Bakın kafire kafir demeyen niye kafir olur? Şundan dolayı iyi dinleyin. Nasıl yalanladığı için. Yani o kişi hakkında indirilmiş olan Kur'an ayetlerini ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın hadislerini yalanladığından dolayı kafir olur. Burası anlaşıldı mı? Konunun illeti işte bu. Bir kişi hakkında Rabbimiz açık bir beyan buyurmuşsa, mesela Hristiyanlar üzerinden söylediğimiz gibi. Şimdi Rabbimiz demedi mi Allah Meryem'in oğlu Mesih'tir diyenler kafir oldu. Hani bunu diyen şüphesiz kafir oldu diyor değil mi? Ayet açık. Bu konuda şimdi bir adam kalkıp derse ki ben Hristiyanlara kafir diyemem. Bu ayeti ve bu konudaki gelmiş olan bütün ayetleri yalanladığından dolayı kafirdir. Nas'ın tekzibi meselenin illetidir. Burası anlaşıldı mı? Tamam. Bir adam derse ben Budistleri tekfir edemiyorum. Bu adam niye kafir olur? Aynen öyle. وَمَا يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ Kim İslam'dan başka bir din edinirse bu asla ondan kabul edilmeyecektir. İllet anlaşıldı değil mi? Akıl çok basit Allah'ın izniyle yani böyle çok aşırı zor bir mesele değil. Zaten söylüyor liqayminnasi vel icma'i ala kufrihim faman waqafa fi zalika faqad kadzaba en-nass. Yurki bu kişiler hakkında kafirler, müşrikler kati meseleler bunlar hakkında naslar gelmiştir. Açık naslar vardır. Onlar hakkında tevakuf eden ise bu nasları yalanladığından dolayı kafirdir. Anlaşıldı? Sıkıntı yok değil mi? Tamam devam edelim inşallah. Neoviden okuyorum. Allah İmam'a rahmet eylesin. Ravdatu talibin kitabında söylüyor. Men lem yukeffir mendâne bi ghayril islâmiken diyor Aynı Hristiyanlar gibi İslam'dan başka din edinenleri tekfir etmeyenler ve şükkü fi tekfirihim ve onların tekfirinde şüphe edenler veya sahha mezhebuhum onların mezebini yolunu doğru görenler fehuve kafirun o kafirdir. Şüphesiz ki kafirdir. Tevkid de getiriyor. Şimdi şurayı iyi dinleyin. Ve in azhara ma'a al ve Bununla beraber diyor isterse İslam'ını islah etsin ve isterse İslam'a itikat etsin. Yine de kafirdir. İbare muhteşem değil mi? Allah rahmet eylesin imama. Evet. Bakın şöyle bir şey var. Bu konuda ümmet zaten icma etmiş. Burada bir ihtilaf yok. Bunun tersine bir beyan zaten yok. Tamam mı? Bak tekrar söylüyorum. Diyor ki kim aynı Hristiyanlar gibi İslam milletinden başka, İslam dininden başka bir din edinirse tamam mı kardeşim? Ondan sonra hani bunlar zaten kafir bir de bunların tekfiri hakkında şüphe duyanlar da kafir. Yollarını doğru görenler de kafir. Hatta şöyle bak, in evhara İslam, İslamı ishar etse bile ve İslam'a itikat etse bile yine kafir Yani buradan aslında neyi anlıyoruz? Ben bunu da söyleyeceğim dersin içinde birkaç kez yerde Allah'ın izniyle kafirleri ve müşrikleri tekfir etmemek İslamı bozan bir unsurdur. Yani bakın bu konuda biz şöyle bir ifade duyabiliyoruz. Allahu alem demek de beraber Musa Ebu Cafer de böyle bir ifade kullanıyor. Benim bir şirkim yok ki. Yani kişi benim bir şirkim yok demekle, ben bunu sadece Musa Cafer için demiyorum, genel olarak söylüyorum. Bir kişi benim şirkim yok demekle şirkten beri olmaz. Müşrikleri ve kafirleri tekfir etmemekle şirktir ve küfürdür. Niye? Çünkü bu konuda Allah subhanehu ve teala ayetlerini yalanlamış olur. Ben şimdi bir de şunu sorayım araya. Birkaç tane de okuyacağız inşallah. Şimdi sorunun cevabını bilenler var, onlar hemen araya girmesin. Kur'an'da Hristiyanların ve Yahudilerin küfrü kat'i dedik doğru mu? Peki Allah'ın kitabında Yahudi ve Hristiyanların küfrü hakkında mı daha fazla ayet var? Yoksa büyük şirk ile Allah'a şirk koşanların hakkında mı daha fazla ayet var? Küstüklerin değil mi subhanallah? Subhanallah. Şimdi adam yani bunu ben bu konuyu anlamakta karşı tarafa empati yapmaya çalışıyorum ama zorlanıyorum. Niye? Niye? Adam diyor ki kardeşim bak Yahudi ve Hristiyan'ı tekfir etmeyen kendisi kafir olur Niye abi? Nasıl var? E peki müşrikler hakkında nasıl yok mu? Daha yeni ayet okuduk. Allah subhanahu ve teala Yahudileri Hristiyanları saydığı yerde müşrikleri de saymıyor mu? Aleyküm selam kardeşim. Saymıyor mu? Sayıyor değil mi? O zaman bir fark yoktur. Devam ediyorum. Behuti Allah rahmet eylesin. Keşaful gina' kitabında diyor ki Fehu kafirun kim kâfirleri tekfir etmezse o kâfirdir. Li ennehu mukezzibun li Çünkü Allah Sübhanu ve Teala'nın şu ayetini ne yapmıştır? Yalanlamıştır. gayr okuduğumuz ayet. Ve men yabtaghee gayral islami diinan fela Kim İslam'dan başka bir din edinirse asla ondan kabul edilmez. Ve minal ve o ahirette hüsrana uğrayanlardan olacak. Nauz bile Rabbimiz bunlardan eylemesin. Tamam? Şimdi bu konuda karşı tarafla anlaşmamanızın, anlaşamadığımızın illetlerinden bir tanesi şu: Biz niye anlaşamıyoruz karşı taraflar? Şundan dolayı karşı taraf diyor ki: Yahudilerde uygularız, Hristiyanlarda uygularız, başkalarında önce bir dururuz, hüccet ulaştırırız. Şimdi buna bakalım. Ulema sadece Yahudi ve Hristiyanlar için mi kullanmıştır? Veyahut bunların dışında gerçekten büyük küfürü ve büyük şirkli olan insanlar hakkında da kullanmıştır. İbn-i Teymi, Allah rahmet eylesin fetavasını söylüyor. Kimler hakkında söylüyor biliyor musun? Durziler hakkında söylüyor. Şimdi bu Durziler, yani uzun bir mesele çok fazla girmek istemiyorum. Biz Konya'dayız. Mesela Celaleddin Rumi'yi biliyoruz. Şemsi Tebrizi'yi de biliyoruz. O Şems var ya o Durzilerden işte. Yani İran tarafından gelen bir din abi. Şiilere nispet ediyorlardı. O nispet çok doğru mu yanlış mı orayı bir anlaştırmak lazım. Sanki Durziler daha önceden de vardı gibi. Allahu alem. Ama yani kesin ve kesin kafirler. Onda bir şüphe yok. Bakın şimdi İbn-i Teymi ne diyor? Kufru ha'ulâ'i mimmâ lem yahtalifu fîhî el muslimun Diyor ki bunların küfrü öyledir ki bunların küfrü hakkında Müslümanlar ihtilaf etmez. Bu ifade ne demek? İcma var demek. Bütün Müslümanlar aynı şeyi söylüyorsa bu icmanın ifadesidir. Bak, imam ne diyor? Bu durzilerin küfrü hakkında Müslümanlar ihtilaf etmez. Bel bilakis iyi dinleyin. Men şekk e kufruhum fehuve kim onların küfrü hakkında şüphe ederse onlar gibi kafirdir. Şimdi Hristiyanlar hakkında mı söyledi? Hayır. Yahudiler hakkında mı söyledi? Hayır. Dürziler hakkında söyledi. Bunlar ehli kitap değil ki. Ha demek ki bak bizi ulemadan neyi öğreniyoruz? Bir kişinin küfrü ve şirki iyi kat ise. Kat'i ise bu kişiyi tekfir etmeyen de kafirdir. Bu kadar basittir. Anlaşıldı mı? Sıkıntı yok öyle değil. Tamam. Şimdi bir tane daha okuyacağım İbn-i Teymiye'den. Niye okuyorum? Çünkü çok güzel olduğunu anlatıyor. Allah rahmet eylesin. Arkadaşlar <gülüyor> gerçekten güzel meseleleri çok güzel bir şekilde izah etmiş. Çok mücadelede bulunmuş zamanında. Bu ibareyi şu kişiler hakkında getiriyor. İyi dinleyin. Sahabeye söven. Bak sahabeye söven. Veyahut buna benzer batıl itikadı olan insanlar hakkında söylüyor. Şiiler hakkında aslında söylüyor. Mesela onların şöyle sözü var ya. Haşa. Cibril aslında Risaleti Ali'ye getirecekti de hata yaptı. Peygamber'e getirdi. Haşa ve kella. Haşa ve kella. Şimdi bu sa ayetle sabit ya. Bak bakalım. İmam burada bir ihtilaf şey yapıyor mu? Veyahut. Şiiler ehli kitap değil mi? Hatta kendini Kur'an'a nespederine ehli kitap öyle değil. ekseriyeti Bak imam onların aklına ne diyor? Ama men iktarana bi sebabi da'va enna aliyya ilahun ve ennehu kana huven nebi diyor ki kim mesela şöyle düşünürse Ali ilahdır. Yani bunu bir yerden duymuş, ondan dolayı almış. Nedir? Ali haşa. Ali radıyallahu anhu için diyorlar. İlahdır. Aw annahu kana Ve eğer şöyle derse aslında odur peygamber olan ve innema ghalata Cibril risale. Ama Cibril risalede hata yaptı. Yani Ali'ye getireceğini haşa ve kella Muhammed'e getirdi Aleyhisselam. Diyor ki kim böyle düşünürse fehaza la şakka fi bunların küfründe şüphe yoktur. Bel bilakis la şakka fi küfr men tawaqqafa fi onların tekfirinde duranların da diyor tekfirinde bir şüphe yoktur. Ehli kitap işte hani diyorlar ehli kitap ehli kitap. Şimdi mesela bak Şiiler hakkında çok ağır bir ifade değil mi? Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam'dan başka birine normalde Kur'an gelinmesi gerekiyordu diyen Kur'an'ın kesin naslarını yalanlamış mıdır, yalanlamamış mıdır? Yalanlamıştır. Bak ondan dolayı ulema bunların tekfirinde veyahut bunları tekfir etmeyenin tekfirinde durmamıştır. Konu anlaşılıyor değil mi? Nereye getirmek istiyorum Allah'ın izniyle. Biz başta ne dedik? Şirk bir dindir değil mi? Şirk bir dindir. Bakın Allah nasip ederse İbni Teymiye'den bir tane daha okuyacağım Allah'ın izniyle. Niye? Şundan dolayı bakın çok güzel vahdeti vücutçular hakkında konuşuyor. Vahdeti vücut. İşte bugünün tasavvuf ehlinin içinde olan, yaygın olan bir itikadı. Rabbim hidayet eylesin. Onun hakkında soruyor ve diyor ki İmam, onların şirki diyor, Hristiyanların şirkinden daha beterdir. Allah Allah. Tamam bak şimdi anlatıyor. فَهَذَا كُلُّهُ batinan ve zahiran Diyor ki bu batin olarak da, zahir olarak da bunların hepsi, vahdedi vücudun hepsi küfürdür bir icma ay bütün müslümanların icmasıyla bütün müslümanların icmasıyla ve men şakka fi küfrihâule der ki bunların küfründe şüphe edenler ba'de arifeti onların sözünü bildikten sonra bunların küfründe şüphe edenler ve ma'rifeti dinil islam İslamı da bildikten sonra bunların küfründe şüphe edenler فهو kâfirun kemen yeşukku fi küfril yahudi ve'n-nasara vel Diyor ki aynı şunlar gibi kafirdir. Yahudilerin, Hristiyanların ve diyor müşriklerin tekfirinde şüphe duyanlar gibi. Şimdi bak konuyu tekrar söyleyeyim Bu ibadet bizim için ah, gerçekten önemli. Bak imam ne diyor? Diyor ki vahdeti vücutçular ümmetin icmasıyla kafirdir. Bak ümmetin icmasıyla kafirdir diyor. Ve diyor ki bunların tekfirinde duraksayanlar aynı Yahudilerin, Hristiyanların ve Müşriklerin tekfirinde Duraksiyanlar gibi kendileri de kafirdir. Şimdi imam burada Yahudi, Hristiyan ve Müşrikleri Büyük şekilde Allah'a şirk koşanları Aynı yerde söyledi mi söylemedi mi? Ya Subhanallah. Meseleler bu kadar açıktır. Ama bakın burada da önemli bir şey var. Bize yol gösteren bak ne diyor? Be'de Me'arifeti kavlihim Onların sözünü bildikten sonra Şimdi Evet kafire kafir demeyen kafir olur doğru biz buna iman ediyoruz ama bak şöyle değil ahi. Bu ne zaman kafir olur? Bir kişinin küfrü başkasına mütevatir olduktan sonra onu tekfir etmekle mükelleftir. Burayı da iyi anlamak lazım. Mesela bir adam bir mecliste küfür konuştu. Sen o mecliste vardın ben yoktum. Sen Sadece, şimdi sadece bir kişi gelip şahitlik yapıyorsun. Diyorsun ki bu adam böyle böyle söyledi. Ben şimdi tekfir etmekle mükellef miyim sadece bir kişinin sözüyle? Hayır değilim. Mütevatir bir şekilde bana ulaşması lazım. Ama mütevatir bir şekilde ulaştıktan sonra halen bir kişi ısrar ederse hükmü ne olur? Onun gibi kafir olur. Ne'ûzü billah. Allah Subhanahu wa teala bizi muhafaza buyursun. Bakın tekrar ediyorum bu ibarede imam Hristiyanları, Yahudileri ve müşrikleri aynı yerde değerlendiriyor. Aralarını ayırmıyor. Bu nedenle bu bizim için önemlidir. Tamam. Daha fazla var. Ben daha fazla okuyabilirim. Öyle öyle. Şirk bir dindir. Zaten onu söylüyor. Mesela, lekum dinukum vel yedin. Kimler hakkında indi? Kureyşler hakkında inmedi mi? E Kureyş nedir? Müşrik, lekum dinukum vel yedin. Açın Begavi'nin tefsirinden. Aynısı orada söylüyor. Diyor ki, onları bizim şirk, yani bizim dinimiz İslam, onların dini şirk. Demek ki şirk bir din miymiş? Aynen öyle. İbarede zaten imam kendisi diyor, bunları tekfir etmeyenlerin küfrü aynı. Yahudileri... Hristiyanları ve müşrikleri tekfir etmeyenin hükmü gibidir. İbare onlara karşı açık yani. Onlara karşı onların aleyhinde açık. Onun için bu ibareyi fazla okumazlar. Tamam devam edelim. Şimdi Walid bin Raşid var. el i̇cmâul Akti kitabı var. Orada mesela 374. maddede bunu söylüyor. Diyor ki kafirlerin ve müşriklerin küfründe duranlar onları tekfir etmeyenler kendileri de kafirdir. Ebu Hanife Allah rahmet eylesin. Fıkul Epsat diye bir kitabı var ya. Aynen 5 eseri diye te tercüme edilmişti. Mesela orada iki nakille söylüyor. İmama gelip soruyorlar. Ey imam bir adam kafire kafir demese, onun hükmü nedir? Diyor o aynı onun gibidir. Anlatabiliyor muyum? Ondan sonra çok daha fazla var. İbni Hacer El Eskalani tehzibinde aynısını söylüyor. Kafirleri tekfir etmeyin, kendisi tekfir edilir. Hatta orada seleften birçok nakil getiriyor. Orada başvurabiliriz. Mesela Bey Hakî'den. getiriyor orada. Bey Hakî kendisi de söylüyor. Diyor ki ben Selef'ten işittim. İbn Sebi'p olması lazım. Ondan rivayet ediyor. Allahu alem. Diyor ki kim kafiri tekfir etmese kendisi kafir olmuştur. Yani bunlar bizim ümmetimizin en önü. Zaman olarak söylüyorum. Tamam. Ondan sonra Ed Dura Ruseniye'de aynı icma'yı yine buluyoruz? Bak bir Bey Hakî'den getiriyorum. Bir Dura Ruseniye'den getiriyorum. Niye? Arasında neyse bin sene fark var. Yani ümmet her zaman aynı şeyi söylemiştir. Onu söylemeye çalışıyorum. 10. cildinin 91. ayetinde Muhammed İbn-i olsun diğer şeyhlerden icman hak ediliyor. Kim kafirleri tekfir etmezse kendisi kafir olur. Na'uzu billah. Tamam. Ha Şimdi karşı tarafın biraz şüphelerine girelim. Tamam mı? Bazıları diyor ki bu gayde böyle lafız olarak Kur'an'da ve sünnette var mı acaba? Hayır yok. Yok. Şimdi Kur'an'da ve sünnette lafız olarak yok diye her şey yok mu sayılır? Tevhid. Mastar olarak. Kur'an ve sünnette nerede var? Yok. Vahha'da var fiil-i olarak. Ama tevhid olarak yok. Eşim o zaman bugün tevhid mi yok? Tamam. Veyahut Kur'an'da şöyle bir ayet var mı? Kim eşeğe taparsa kafir olur. Haşa ve kelle. Yok. Öyle bir ayet var mı? Yok. O zaman bugün eşeğe tapan kafir değil mi? Yani meselelere böyle yaklaşılmaz. Bu yani bir sene bile talebelik yapmış bir talebenin söylemeyeceği bir sözdür. Gerçekten söylemeyeceği bir sözdür. Tamam Evet. Şimdi bir kişi kalkıp dese, daha yeni bunu söylemiştik. Abi benim hiçbir şirkim yok. Sen Allah'tan korkmuyor musun beni tekfir ediyorsun bu konuda? Dese bizim bu kişiye vereceğimiz cevap nedir? Şudur. İşte efendim benim hiçbir şirkim yok ama ben kimseyi de tekfir etmiyorum. Zaten bu şirkin kendisidir. Çünkü niye biz daha yeni illetini söyledik? Kişileri, hiçbir kişiyi tekfir etmeyen kişi o kişiler hakkında inmiş olan ayetleri yalanlar. Aynı da aynı Hristiyanlar, Yahudiler örneğinde verdiğimiz gibi. Tekrar da söyleyeceğim. Tamam. Zaten bakın şurayı da anlayalım. Bir kişi dese benim şirkim yok. Ama ben kimseyi tekfir etmiyorum. İslam'ı bozan unsurlardan üçüncüsü değil mi kafirleri tekfir etmemek? Bu meseleleri biz çok iyi anlamamız lazım. Yani bir kişi... Hiç kimseyi tekfir etmeden Müslüman olamaz. La ilahe illallah la ilahe bölümünde ne yapıyor? Hı. Mesela Yahudiler hakkında söyleyelim. Vakaletil Yahudu Uzeyr ibnullah. Yahudiler dedi ki Uzeyr Allah'ın oğludur. Tamam? Şirk mi abi bu ifade? Açık mı? Bir kişi dese ben Yahudileri tekfir etmiyorum. Bu ayeti yalanlamış olur mu olmaz mı? Hı. Olur. İşte bundan dolayı küfre ve şirke girer. Anlaşıldı mı? Aynısını mesela Hristiyanlar için de söyleyelim. Mesela ittahadu ahbaruhum ve ruhbanuhum arba min dunillah. Ayet açık mı? Açık. Hristiyanlara ben tekfir edemem diyen adam bu ayete binen tekfir edilir mi edilmez mi? Edilir. Daire okuduğumuz Nisa suresinin ayeti de tekfir edilir. İşte Allah Meryem'in oğlu Mesih'tir derse şüphesiz kafir olmuştu. O ayetten dolayı da ki küfre girer. Evet. Amma velakin şunu da söyleyelim. Şimdi bu bizim konuştuğumuz kaydı bugün istismar da ediliyor mu? Evet istismar da ediliyor. Şu açıdan herkes kendi kafasına göre bir kafir potresi çiziyor. Sen buna kafir diyorsun mu? Kim bu? Sen de kafirsin. Yani daha söz hakkı vermeden, konuyu araştırmadan anlatabiliyor mu? Bak biz daha ne dedik? Hayır. Onların sözünü bildikten sonra onları tekfir etmese kendisi tekfir edilir. Anlatabiliyor muyum? Benim buradaki sözüm de hüccet falan değildir. Yani hüccetten sonra tekfir ederiz değil. Adam diğerinin hükmünü bilip bunda tevakuf ediyorsa aynı hükme girer. Allah korusun. Anlaşıldı mı? Şimdi bu kaideyi biz kimde işletebiliriz? Yani hangi kafire kafir demeyen kafir olur? Onu da öğrenelim inşallah. Bakın burada dört grup var. Ben kolay bir şekilde sayayım. Bu da bu şekilde Allah'ın izniyle aklınızda kalsın. Bir, Kur'an ayetleriyle küfrü sabit olan insanlar. Ebu Leheb gibi, Fir'an gibi. Anlaşıldı mı? Bir adam kalkıp derse ben Firavun'a kafir diyemem. Firavun'la alakalı olup da onun küfrüne hükmeden bütün ayetleri yanlanmıştır. İki küfrü sünnetle sabit olan insanlar. Kim? Ebu Cehil gibi. Anlatabiliyor muyum kardeşim? Ebu Talip gibi. Kim derse ben bunları tekfir edemem. İşte Ebu Talip Allah Resulü'nün amcasıdır. İşte öldükten sonra tekrar dirilmiştir. Allah onu tekrar hesaba çekmiştir. Ondan sonra iman etmiştir. Bir daha ölmüştür. Öyle bir şey yok kardeşim. Anlatabiliyor muyum? Bunların hükmünde şüphe edenler bu konuda küfre girmiştir. Üç, daha yeni okumuş olduğumuz ayet, İslam'dan başka din edinenler. Müşrikler bunun içinde mi değil mi? Hı. Anlatabiliyor muyum kardeş? Ondan sonra dördüncüsü var. İşte burada aslında ihtilaf var. Bu saydığım ilk üçünde de zaten normalde bir ihtilaf yok karşı tarafta. Dördüncüde ihtilaf var. O da şu, ümmetin küfründe icma etmiş olan kişiler. Yani ümmet kimin küfründe icma etmişse onu tekfir etmeyen kafir olmuştur. Niye? Ümmetin hepsi bir konuda birleşmişse demek ki bu kat'i bi nas'a dayanıyor. Ben de size okudum Allah'ın izniyle. Oy verenler noktasında, teşrii noktasında ümmet icma etmiş midir, etmemiş midir? İçer. Etmiştir. İcmaları hocalar kendi derslerinde okuyor. Ben söyledim hatta dersin içinde. O zaman bugün muşerri olan Erdoğan'ı tekfir etmeyenlerin hükmü nedir? Niye burada bir hüccet getiriliyor? Ben bunu anlamıyorum. O zaman icmayı söyleme bu kaideyi hiç söyleme kimseyi tekfir etmeyeceksin. Ondan sonra muhakeme meselesinde biz İbni Kesir'den ümmetin icması olduğunu okumadık mı? Okuduk. Yesakı örnek olarak getirmedi mi? Tamam diyor. Demedi mi bütün Müslümanların icmasıyla kafir olmuştur. E bunların üzerinde icma olmuştur. Nasıl tafsilata gideceğiz biz bugün? Yani görüyoruz ki burada çok ciddi bir tahrifat söz konusu. Aynen öyle. Onu zaten Söyledik mahkeme meselesinde. Yasak Cengiz Kağan'ın yapmış olduğu o anayasanın içinde Kur'an ayetleri var. Subhanallah. Buna rağmen Şeyh ne demişti? Ümmetin icmasıyla, bütün Müslümanların icmasıyla kafir olmuştur. Yani ben tekrar söylüyorum. Bunu Musa Hoca'ya da soruyorum, Tarık Hoca'ya da soruyorum. Şimdi Erdoğan'ı niye tekfir ediyoruz diye 3 tane ders yapmış Tarık Hoca. Güzel bir şekilde delilleri de söylemiş, doğru şekillerde söylemiş, tamam. Şimdi bir de ümmetin onun küfürü ve şirket hakkında icma ettiğini söylemiş. Niye Erdoğan'ı tekfir etmeyenleri tekfir etmiyorsunuz? Ben bunu sorarım, tamam. Ondan sonra şimdi buradan daha ince bir yere geleceğim. Bu Musa hoca ile alakalı değil şu an okuyacağım, bu Tarık hoca ile alakalı. Şimdi bakın, Tarık bu Abdullah'ın bir kitabı var, tekfirin hakikati diye. Tamam ben 117. sayfadan okuyacağım. Sen okumayacaksın oradan. Tamam mı? Rica ediyorum konsantre olun. Çünkü ibare önemli. Belki de ben ibareyi yanlış anlamışımdır. Eğer öyleyse rica ediyorum hani bu konuda bana nasihat edilsinler. Şimdi bakın Ebu Buteyne'den bir ibare getiriyor ve diyor ki: "Binan aley halktan kim bu sıfatlara haiz ise ona İslam hükmü veririz." Tamam mı? Halktan normal vatandaştan bahsediyor. İslam hükmü veririz. Bunu aşağıda dip nokta açıklıyor. İyi dinleyin. Yani şer'an muteber bir sebepten dolayı falan İslam'a müntesip tağut kafirdir demese de ben onu tekfir edemem. Çünkü şöyle şöyle dese de saydığım sıfatlara haiz ise İslam hükmünü veririz. Yani şunu konuşuyor. Bir adam var. Bu adam tağutu tekfir etmiyor. Tamam bak tağutu tekfir etmiyor. Tamam mı? Diyor ki ya işte şundan şundan dolayı ben tekfir etmiyorum. Recep Tayyip Erdoğan'ı. Bizim konumuzdaki taakut odur. Onun üzerinden şey yapalım. Bir de hoca da onun üzerinden ders yaptığı için bunu söylüyorum. Şimdi üzerinde icma olan, teşri yapan, muşerri olan bir insanı tekfir etmeyen nasıl İslam hükmü alabiliyor? Bir de bakın şimdi en acibi gelecek bak. Şimdi bunu da şuna binaen söylüyor. Bak bir imamın sözüne binaen söylüyor Ebu Budday'ın. Bakın o imam da sözüne ne diyor? Bak ben kitaptan okuyorum ha. Onun kendi kitabını okuyorum. Şirk olan eylemler için bunlar şirktir ve sapıklıktır. Demesi lazım bir kişinin. Kim bunları inkar ederse hakdadır Ve kim bunları güzel gösterir ve davetçiliğini yaparsa işleyenden daha şerlidir. Derse böyle birisinin İslam'ına hükmedilir. Tamam. Çünkü bu tağutu tekfir etmenin ve Allah'tan başka ibadet edilerini tekfir etmenin manasındadır diyor. Şeyh Ebu Bubayn. Tamam mı? Şimdi bak burada ne diyor? Başta şirk olan eylemler için bunlar şirktir ve sapıklıktır demesi lazım. Bugün Türkiye'de oy vermeye gidip hangi insan diyor oy vermek şirktir ve yine de ben oy veriyorum? Bak şimdi bu şeyhin ibarete konuştuğu şey bambaşka bir şey. Tarık Hoca'nın bunu getirip kullandığı yer veyahut kullandığında insanların anladığı yer bambaşka bir şey. Şimdi bak ben ibareyi size okudum. Siz ibareden ne anlıyorsunuz? Yani Türkiye'deki tağutu tekfir etmeyen de Müslüman olabilir. Doğru mu? Evet. Değil abi öyle değil. Oradaki şeyhin kastettiği bu değil ki. Bir de Allah'tan kork. Oradaki şeyh muşerriye olan tağutlar hakkında mı konuşuyor? Bugün hangi tağut teşri yapmıyor bizim tağut dediğimiz insanlarda? E, hani muşerri olan, teşri yapanların, onların küfründe ve şirkinde icma etmişti? Burada çok ciddi bir tutarsızlık söz konusu. Eğer ben yanlış anladıysam, hoca bana izah etsin, tamam? Onun için biz dinimizi güzel bir şekilde öğrenmesek bize herhangi bir şey din olarak yuttururlar. Bunu bilmemiz lazım. Rabbim bizi hakka isabet ettirsin. Yani ben tekrar şunu sorayım. Allah için Tarık Hoca'ya soruyorum. İnsaflı bir şekilde Ebu Buhdayn. Bu ibarede tağut hakkında konuştuğunda teşri yapan tağutlar hakkında mı konuşuyor? Üzerine ümmetin icması olan küfür ve şirk fiillerini yapan insanlar hakkında mı konuşuyor? Hayır. O zaman niye bunu burada dil olarak getiriyorsun? Yani, subhanallah. Böyle olur mu subhanallah? Biz de şunu söyleyelim. Tevhid sadece söz değildir. Hayatta yaşanması lazımdır. Ve tevhidin sabit olması için gereken noktalardan bir tanesi şudur. Sizden ve Allah'tan başka taptıklarından beriyiz, inkar ediyoruz, tekfir ediyoruz. Çünkü müşrikleri tekfir etmeyen, kat'i meselelerde, kat meselelerde kafirleri tekfir etmeyen İslam dairesinin içine giremez. Buraya kadar sıkıntı yok değil mi? Evet. Şimdi önemli bir yere gelelim. İslam'da silsile tekfir var mı, yok mu? Yok mu? Bakın İslam'da silsile tekfir diye bir şey yok. Zaten bizim sabahtan beri konuşmuş olduğumuz şey silsile tekfir değildir. Bakın baştan bunu söyledim. Kafire kafir demeyin kafir olur kaydesidir. Bakın kat'i meselelerde bir müşri ve kafiri tekfir etmeyen kişi isterse ikinci yerde olsun, isterse beşinci sırada olsun, isterse bir milyoncu sırada olsun bu adam biz tekfir ederiz. Yani bizim meselemiz sıralama değil. Anlatabiliyor muyum amca? Bizim meselemiz sıralama değil. Şimdi biz teşrih hakkında konuştuk. Kanun vaaz etme hakkında konuştuk. Ve şunda icma naklettik. Kim Allah'tan başka hüküm koyarsa o ilahlık iddia etmiştir. Doğru mu? Doğru mu? Doğru değil mi? Bu örneğe mesela Kur'an'dan biz nereden delil getirdik? Tövbe 31. Doğru mu? Şimdi bakın iyi dinleyin. Bu 1, 2, 3 yani işte 3. adamı tekfir eder miyiz, etmez miyiz? Onu inşallah izah etmeye çalışalım. Tövbe suresinin 31. ayetinde iki grup insan yok mu? İki grup insan var değil mi? Bir, muşerri olanlar, hahamlar ve rahipler, hükmü vaz edenler. Bunlar birinci sırada olan müşrikler. Doğru mu? İkinci sırada olan ise onlara uyanlar. Doğru mu? Uyanlar. Şimdi üçüncü bir adam geldi. Ve dedi ki ben bunlardan bir tanesini tekfir edemem. Şimdi biz bu adamın küfründe şüphe mi edeceğiz? Hayır. Bak onun için şunu demeye çalışıyorum. Üçüncü, dördüncü, beşinci bunlar önemli değil. Biz buna bakmayız. Allah'ın kat'i naslarla kafir ve müşrik olduğunu bildirdiği bir insanı tekfir etmeyen kişi hangi sırada olursa olsun bu kişi tekfir edilmesi lazım. Bunu tekfir etmeyen kendisi tekfir edilir. Bakın bu sıralamayla alakalı bir şey değil, onu söylemeye çalışıyorum. Ama şimdi bizimle mutezile arasında o zaman nasıl bir fark var? Biz bunu söylüyorsam, biz, yani aradaki fark şu. Muhtezile 1, 2, 3, 4 hiç durmadan kökten kazıyor. O da kafir, o da kafir, o da kafir, o da kafir. Biz sadece şunu söylüyoruz. Üçüncü adamdan itibaren bu adamın bu meseleyi bilip bilmediğine bakarız. Dain İbn-i Teymiy'den okuduk ya. Sözünü bildikten sonra yani bir adam bu ilk iki grubun küfrüne ve şirkine şahit değilse onları tekfir etmek de mükellef değil ki. Ama kendisine mütevatir bir şekilde şeriata göre mütevatir bir şekilde ulaştırıldıktan sonra zaten onun öncesi zaten bir iki değil ikisi de bir çünkü ikisi ne kat'i İşte o zaman onu tekfir etmezse kendisi de tekfir edilir. Benim sözüm burada anlaşıldı mı inşallah? Bakın tekrar söylüyorum bu sıralamayla alakalı bir şey değildir. Kafir isterse birinci sırada olsun, ikinci sırada olsun, üçüncü sırada olsun fark etmez. mesela kat'i ise şeriata göre kafir ise onu tekfir etmeyen kişi kendisi de tekfir olunur. Evet. Şimdi Abdullah e, Aziz bin Abdillahirracihi diye bir alim var. O bu nevaqidul İslam'a şerh düşmüş. İslam'ı bozan unsurlara şerh düşmüş. Bu konuyla alakalı muhteşem bir nokta yakalamış. Tamam mı? İnşallah onu da söyleyeyim. Ondan sonra da bitirelim zaten ben Düşünüyorum ki mesele anlaşılmıştır. Şunu söylüyor, iyi dinleyin. Müşrikleri tekfir etmeyen kişi tağutlara küfretmemiştir. Tekrar söylüyorum. Müşrikleri tekfir etmeyen kişi tağutlara küfretmemiştir. Tağutlara küfretmeyen insanların hakkında bizim şüphemiz mi var? Elhamdülillah bizim bu konuda bir şüphemiz yok. Ben tekrar söylüyorum. Allah subhanahu ve teala bizi hakka isabet ettirsin. Bizi razı olduğu kullarından eylesin. Her konuda neyden razı ise bize ona isabet ettirsin. Hocalara da bu konuda hakka isabet etmeyi nasip eylesin. Hangi taraf yanlışsa Rabbim o tarafı hidayet eylesin. Allahumma amin. Ve ahiru da'vana enilhamdülillahi rabbil alemin.